ve özdeş özbay. Size merhabalar iklim için programı başladı. Ben deniz Ömer Madra. Ben Yüca Sönmez. Ben özdeş özbay. Ve destekçimiz Ayşe sözleri Cemal'e de teşekkür ederek başlayalım. Bu Hatay depremlerinde son dün gece can kaybı sabaha karşı 6'ya yükseldi. Onu bir kez daha tekrarlayalım. Herkesin başı sağ olsun ve 294 yaralı vardı son baktığımızda. Yüksek bir tehlikeli, tehlikende devam ettiği, denkaz altında çok sayıda insan olduğu da belirtiliyordu yetkililerden de o yüzden de Teakkus halinde oraya da gözlerimiz çevrili olarak devam edeceğiz. Öte yandan dünyada da çok ciddi sel felaketleri var. Mesela Brezilya'dan gelen haber çok ürkütücü boyutları vardı. Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan muazzam yağışlar sel ve heyelanlar Yüzlerce kişi tahliye edilmiş. 36 kişinin en az öldüğü belirtiliyor. ve 180 günlük 6 aylık acil durum ilan edilmiş. Zaten bölgedeki yapılan açıklamalara göre Yeşil Gazete'den de haber bölgedeki yağış bir günde 600 milimetre yani 60 cm aşmış. Bu bu kadar kısa bir sürede Brezilya'ya düşen şimdiye kadar ki en yüksek miktarlardan biriymiş eğer en yüksek değilse. San Sebastian ya da Sao Sebastian Belediye Başkanı da kaotik bir durum demiş yani. Onlarca kişinin kayıp olduğu ve 50 evinde yıkıldığı gibi büyük bir felaketten bahsediyor. Şimdi büyük onarım, altyapı onarımı etkilenenlere yardım ve yeniden inşa çalışmaları Bizim de depremlerden, son depremlerden bu yana gayet iyi bildiğimiz durumlar bunlar. Pek çok bakanlığı görevlendirmiş federal hükümette ve devam edeceğini gösterilmiş Üstelik de meteorolojik tahminler, fiddetli yağmurlar. da sivil savunma ve itfaiye kurtarma ekiplerinin işlerini çok zorlaştıracağı ve en, en kötüsü de ölü sayısının artacağını da düşündüren bir şeymiş. Karnavallarda tahmin edilebileceği gibi bir, birçoğu iptal edilmiş durumda. Yani en bölgeye mesela ordudan destek istenmiş ama sel ve heyelan toprak kayması sebebiyle Rio de Janeiro'yu liman kenti en büyük liman kenti kentlerinden biri olan Santos'a bağlayan yolda kapan, kapanmış. Böyle bir Felaket haberiyle de başladık. Artık bunlar çok yaygın hale gelmeye başladı. Yücel, sen bunun, ne dersin? Bunun tersi bir felaket de aslında Türkiye'de yaşanıyor Ömer abi. Şu anda önümde e, Türkiye'nin son 3 aylık e, yağış indeksi var. Haritaya bakıyorum, e, rakamlara bakıyorum. E, yani... 2 dört, beş, altı il dışında işte Manisa, İzmir, Aydın civarı, Antalya e, bir miktar dışında e, ülkenin çok büyük bir bölümünde olağanüstü kuraklık yaşanıyor. Yani e, Marmara bölgesinden aşağı Adana'ya kadar bir hat çizerseniz o bölge ve Doğu Güney Doğan Anadolu bölgesi, Karadeniz'in bir miktarı olağanüstü kurak bir dönem yaşıyor son üç aydır ve bu Son 3 ay dediğimizde bizim aslında yağışlı mevsim. Yağış almamız gereken zamanlar. Hiç yağış almadık. Kup kurak bir haldeyiz. Bu tabii bugün ya da yarın için hemen bir problem gibi gözükmüyor olsa da aslında önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar için çok ciddi problemlere işaret ediyor. Birçok konuda çok ciddi problemlere işaret ediyor. Bunlardan bir tanesi... E, gıda konusu, e, yani gıda güvencesi giderek önemini e, her geçen gün hissettiren ağırlıkta bir konu olmaya başladı ve önümüzdeki günlerde bunu çok daha yoğun konuşacağız gibi bu tablo karşısında. Bir tanesi bu, ikincisi tabii bu daha pek fazla gözükmeyen bir şey aslında, <gülüyor> insandan çok dikkat etmediği bir şey ama bu kuraklık doğadaki canlıları da olağanüstü derecede etkiliyor. Yani özellikle... E, Üstlerdeki, yüksek bölgelerdeki küçük su birikintileri ve o su birikintilerinin bölgedeki canlılara sağladığı yaşam enerjisi ciddi anlamda tehdit altında gözüküyor şu andaki yağış raporuna bakarsak. Özellikle küçük su birikintilerinin kuruması bir sürü canlıya etkiliyor. Onun dışında zaten can çekişen göller vardı. Türkiye'nin hemen hemen tüm gölleri can çekişir vaziyetteydi. Bu tabii onları da e, çok ciddi ölçüde etkileyecek ki bunun haberleri de gelmeye başladı. Birçok gölde olağanüstü bir çekilme olduğu haberlerini e, ni görüyorum. Evet. Özellikle şeyde, e, Marmara ile Tam Akdeniz'in birleştiği göller bölgesi dediğimiz bölgede aynı şekilde Orta Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'nde zaten geçen sene Olağanüstü bir kuraklık yaşandı, olağanüstü bir çekilme vardı. Bu sene o kuraklık çok daha şiddetli devam ediyor. Bakalım artık suların altında neler çıkacak. Tabii dolayısıyla e, sularla birlikte insan yaşamı, canlı yaşamı hepsi e, şu anda ciddi risk altında gözüküyor haritaya göre. Evet ben bir ufak ekleme de yapayım düzeltme değil de yani yeni bir durumda yani Brezilya'da demin e, büyük sel felaketi ve heyelanlarda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini ve daha çok sayıda e, ölümden korkulduğu bir durumda bir rekor gibi bir şey olarak ver, vermiştim 600 milimetrelik bir günde yağış meğerse şimdi flood list denen bir e, şeye bakıyorum internet sitesine en güvenilirlerden biri Avrupa Birliği'nin meteoroloji enstitüsü tarafından kurulan bir sistem bu yani şey yapılan site e, 660 milimetreymiş görülmemiş bir rekordan bahsediliyor yani Ayrıca da dünyanın dört bir tarafından geliyor yani yani Brezilya'da alt, 680 hatta şimdi bakıyorum 24 saat içinde yani neredeyse 70 e, santimetre ge gelen bir gün içindeki korkunç bir yükseklik. Ayrıca şeyde e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, Kentucky'de ve Batı Virginia'da ve tabi ondan sonra Paraguay'da, Güney Afrika'da yani bu son 3 günün haberlerinde bunlardan bahsediliyor. Bolivya'da yani Latin Amerika'da olduğu gibi Okyanusya'da bir yandan şey böyle seller var bir yandan da senin de sözüne ettiğin Türkiye'de çok ciddi bir kuraklık giderek artan endişe verici bir kuraklık var ama mesela İtalya'da Po nehrinin Po havzasının gene ikinci, ikinci yıl üst üste rekor kuraklığa doğru gittiği hiç yaşlı olmuyormuş. Yani dünyanın hali böyle ve Venedik'te de kanallar kurmuştu. Öyle değil mi Özdeş? Demin konuşuyorduk. Evet. Çok çarpıcı fotoğraflar vardı. Bir dizi kanalın neredeyse tamamen kuruduğu ve gondolların o kanalların Kar, tabanına oturdu. oturduğu evet, böyle görüntüler vardı. Zaten Po Nehri civarı için olağanüstü hal ilan edilmişti. İtalya'daki tarımı vurduğundan söz ediliyordu geçtiğimiz aylarda. Özellikle yazın çok büyük bir kuraklık vardı. Bu yıl aynen devam edecek deniyor çünkü kışın yeteri kadar yağmur yağmamış durumda. Afrika'da da devam ediyor bu kuraklık. Ee, yani 2020'de başlamıştı ciddi kuraklık evet. ee, ve halen devam ediyor. Bu sene de Etiyopya, Kenya, Somali, Madagaskar, e, Afrika'da değil ama yine kuraklık e, yaşayan ülkelerden bir tanesi. E, ciddi sıkıntılar var. Hatta Birleşmiş Milletleri yakın zamanda açıklamıştı. Yaklaşık 100 milyona yakın insan gıda e, evet. güvenliğinin olmadan yaşıyor. Evet. Yaş evet. Yani bir yandan da tam bu kıtlık ve açlıktan bahsedilirken yine Mozambik'te de mesela yeni bir haber bu da bir haftalık yanılmıyorsam müthiş sellerde Maputo eyaletinde Mozambik'in en az 6 kişiyi sürükleyen ve öldüren bir büyük felakisel felaketinden de bahsediliyor. Yani dünyanın hali bu şekilde zıtların, e, bunlar zıt değil aslında aynı şeyin, aynı fenomenin farklı yüzlerinden ibaret. Çok. Aslında çok... sürekli iklim kriziyle anlatmayı istediğimiz e, şeylerin örnekleri yaşanıyor dünyada. Yani bir yerde suyun varlığı dert, öbür yerde yokluğu dert. E, Tam da bu işte zaten bu dengesizlik, bu sizin bahsettiğiniz altını çizdiğiniz kutuplar aslında iklim değişikliğinin net somut çıktıları. Evet, bu Türkiye'de bir de depremlerle ilgili olarak abcılığın durduruldu, yasaklandığı geçici olarak haberi vardı. Biraz da onun üzerinde duralım mı? Olur, bu bence çok yerinde ve iyi bir karar. Çünkü ee, ben bölgeyi biliyorum, deprem bölgesini biliyorum. Orada, e, örneğin Gazella, Gazella e, diye hatta da Antakya'da daha ceylanları yaşıyor. Bunlar son yıllarda sayıları en düzenli artan canlılardı Türkiye'de. Çünkü çok iyi korunuyorlardı Türkiye tarafında. Çok geniş bir de Suriye'deki alanda... savaştan kaçan da böyle bir göç de yaşandı söyleniyordu. O, şimdi orada şöyle bir durum var. Suriye ile Türkiye'yi, e, yani aslında yaşam alanlarının büyük bir bölümü Suriye'den geriye doğru gidiyor. Bunlar Afrika'dan bize gelen canlılar. Yani Türkiye bu canlıların ulaştığı en uç nokta aslında. Dolayısıyla Suriye Savaşı nedeniyle e, o bölgede bir dönem, daha doğrusu savaşın ilk yıllarında, ilk zamanlarında bir dönem çok avlandılar bu ceylanlar. Ee, karşı taraftaki insanların işte aç kalması, savaş koşulları vesaire bu hayvanların sayısının özellikle Suriye tarafında çok azalmasına neden oldu. Ondan sonra hayvanlar orada baskı görünce Türkiye tarafına doğru geldiler. Tabii ki sayılar hızla arttı ama Türkiye'de de iyi korunuyorlar. Küçük bir bölgede e, olmalarına rağmen ki işte son yıllardaki. Tüm çaba o bölgedeki o alanın genişletilmesi üzerineydi. E, ama olmuyor maalesef, olamadı. Dolayısıyla dar bir alanda Türkiye'de yaşayan canlılardı bunlar. Daha sonra <gülüyor> yine Suriye İç Savaşı nedeniyle sınıra bir duvar çekildi. Duvar çekilince e, gidip gelememeye başladı. Eskiden evet. tel örgülerin üzerinden atlayıp gidebilen canlılar bunlar. Yani 2-3 metreye yakın... E, havalanabiliyorlar, zıplayabiliyorlar. Tel örgüleri aşarlarken artık şeyleri aşamıyorlar, e, duvarı aşamıyorlar. Dolayısıyla e, aslında kocaman büyük bir nasıl diyelim hayvanat bahçesi gibi bir yer. Ama içinde köyler de var vesaire. E, o bölgedeki köyler ve ceylanlar kutsal bilindiği için aslında avlanılmıyor, bakılıyor kullanıyor, ediliyor falan ama dışarıdan gelip e, o avı yapabilecek yine de çok sayıda insan var. Dolayısıyla böyle bir karar orada e, dar bir alanda korumasız bir şekilde duran... ...insanlar can telaşına düşmüşken, insanlar depremin yaralarını sarma telaşına düşmüşken... ...orada sahipsiz gibi durabilir. E, dolayısıyla... E, bu sıkıntılı zamanlarda insanlar e, ceylanları e, avlamak gibi bir eylem içine de girebilirler. Bu karar örneğici olarak isabetli bir karar. Bunun gibi Peki, başka bir benli... da var bölgede. Efendim? Yani başka bir şey sormak istiyorum ben de. <gülüyor> bu, bu bence de son derece isabetli olarak değerlendirilmesi gereken bir karar. Fakat neden avcılığa daha önceden izin veriliyordu ki? Yani Silah endüstrisinin İşine yaramaktan başka bir takım sadistik e, arzuları, eril arzuları gidermekten başka ne işe yarar ki? Avcılık ne demektir yani? yani? Bunu devlete de gazeteci olarak ben sordum. Yetkili kurumlara da sordum. E, bu Av Komisyonu'ndaki üyelere de zamanında e, tek tek bu soruyu sormuştum. Neden Av yapılıyor falan diye. Ee, tıpkı politikacıların işte herhangi bir e, sıkıştıkları konularda yanıt verdikleri gibi yanıt veriyorlar. Ee, aynı e, taktikte işte şey aslında biz onları avlandırarak para elde ediyoruz, para kazanıyoruz. O parayla da bu canlıların korunmasını sağlıyoruz gibi bir gerekçeleri var. Dolayısıyla bir, bir canlının korunması başka bir canlının ölmesine bağlı olmamalı aslında. Bir koruma çalışması olmuyor ama bunu anlatamıyorsunuz. Ee, anlatmak çok güç çünkü Türkiye'nin e, orman, ordu, orman ve e, or polisten sonra en büyük silahlı gücü e, avcılar. Yani e, 300 bin civarında en son hatırladığım ruhsatlı silah var, av silahı var ama hani bunu kat ve katı muhtemelen ruhsatsız silah var e, Türkiye'de. Yani koca aslında... Ee, ordu 3-5 tane hayvanların peşine düşüyor. Ee, avcılarla da çok zamanında e, mesai harcadık doğa koruma çalışmaları sırasında. Çünkü bazı bölgelerde on, onları uzak tutmak zorundasınız ya da onlara anlatmak durumundasınız o hayvanın neden ölmemesi gerektiğini. Ya Bu aslında ha, tam da biraz önce sizin söylediğiniz gibi Ömer abi bir e, eri saplantı yani. Bundan kurtulmaları çok zor oluyor gerçekten bir saplantı haline dönmüş oluyor avlananlara sorduklarda bir hastalık yani. olarak tanımlıyorlar ve kendilerini bu hastalığı sonuçlarını yaşayan e, mesela masum insanlar olarak ortaya koyuyorlar yani dolayısıyla e, tedavi olsunlar yahu <gülüyor> e, e, e, evet işte yani <gülüyor> Al, alın silahını eline. ama bunu en iyi anlatan kitaplardan biri ilk anlatan kitaplardan biri Zaltin'in e, Bambis'ini teprika edilişinin 100. yıl döneminde e, zaten radyoda da teprika olarak okuduk. Yani ne kadar büyük bir e, bencilce ve vahşi bir dürtüyle canlıların başka insanlık, insanların dışındaki canlıların avlandığını e, anlatan ilginç bir kitapta Onu da teprika ettik 100. yıl dönümünde biz de canlı olarak okuduk radyoda ama bir şey yarıyor mu bilmiyorum. Şöyle garip şeyler var Ömer abi. Yani mesela bundan galiba iki ya da üç yıl önceydi e, bakanlık bu al kotalarını açıklarken hasat kelimesini kullanıyordu. <gülüyor> e, i̇şte e, bir Üç kızıl geyik kasat edilecek bilmem ne falan. Sanki bir tarım ürünü gibi e, bir muamele yapıyordu ocağın evet. ya buğday gibi. Bir, bir başka ilginç e, şey de eee noktada hakikaten anlaması biraz güç. Devlet kendi yetiştirme çiftliklerinde çoğaltıp doğaya salmak için uğraştığı hayvanları avlattırıyor. <gülüyor> yani bizim mesela Türkiye'nin farklı yerlerinde kızıl geyik e, Yaban hayatı geliştirme sahalarımız var. Kızılgeyik yetiştiriyoruz orada. Bazı bölgelere onları bırakıyoruz kızılgeyikleri. Sonra da para alıp onları avlattırıyoruz. Yani devlet avlattırdığı bir hayvanı niye yetiştiriyor sorusunun da yanıtı yok. Yok güldüğüme bakma aslında e, tamamen ağlamaklı bir ses çıkartmam gerekiyor. Evet trajikomik, trajikomik bir durum. Yani evet. bir sorunun yanıtı havada kalıyor. Yani dönüp dolaşıp gelip iş yeni paraya dayanıyor. İşte biz bu hayvanların da öldürtürüyoruz belli bir yaşa gel Neye göre seçtikleri de çok acayip. Yani bu hayvan yaşlı artık bilmem ne falan deyip kendi insani değerlerimizle bir takım kriterler böyle bu hayvan ölmeli diye karar veriyoruz yani. Böyle çok acayip içinde kibrin tavan yaptığı, egonun tavan yaptığı garip bir insani insani diyemeyeceğim bir durum var yani böyle Enteresan bir durum var. Dolayısıyla yani hakikaten şey e, avın psikolojisini çözmek e, doktorların işi herhalde zannedersen. Evet, Bu bir de, konuyla yani, ilgili eğitim alan evet, bilim evet. insanlarının işi. Şeyde de bir de Yeşil Gazete'de bir başka haber vardı. Belki bir iki kelimeyle de onun üzerinde durmak gerekir. Ordu'daki melet balıkçı barınağına yürütmeyi durdurma kararı verilmiş çünkü orada Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmak istenen bir balıkçı barınağı projesi var çevreye telafisi mümkün olmayacak olmayan zararlar vereceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiş mahkeme bu da tabi ki çok enteresan bir konu yani şimdi eyvallah güzel ama yani Melet'in, e, Melet bir dehir mi artık mesela? Evet. Bir, bir dere mi? Çünkü Melet'i zaten HES'lerle, ben Melet için mücadelenin içinde bulundum. O bölgedeki insanlarla beraber. Yani şimdi tam bir balık çiftliğine gerekli raporu değil diyorsunuz ama üstünde kaç tane HES'e HES izin verdiniz mesela? O zamana kadar mesela Melet'in ekolojik varlığı, önemi, başka canlılar için kıymeti, Bunlar bilinmiyor muydu ya da görülmüyor muydu? Çok garip. Ben de yani, gördüm. Evet çok acayip bir haber. Çünkü yani acayip hiç karşılamamak lazım aslında ama çok can yakıcı diyebilirim. Yani Ordu Büyükşehir Belediyesi ÇED gerekli değildir. Yani çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değildir kararıyla. Bu Melet Balıkçı Barınağı için Ordu Çevre Derneği tarafından açılan kararın İptali davası vardı. Danıştay tarafından itiraz yolu kapalı olarak Orçev lehine sonuçlandırılmıştı. Ama bununla edinmiyor belediye barınak çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ikinci kez çet süreci başlatıyor. Yani itiraz yolu kapalı bir Danıştay kararı var. Orçev yani Ordu Çevre Derneği Çevre Koruma Çalışanları'nın Derneği Orçev'in e, Ordu Çevre Derneği tam adıyla söyleyecek olursak e, iptali dur yani lehitte Orçev lehine sonuçlandırılmış olmasına rağmen vesilelik itiraz yolu kapalı olarak hayır diyor Belediye Ordu Büyükşehir Belediyesi ikinci kez çevresel etki değerlendirme süreci başlatıyor. Yeniden dava açılmış. Yani bıktırıcı ve usandırıcı bir durum. Ordu İdare Mahkemesi çalışmanın telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği gerekçesiyle durdurulması için yürütmeyi durdurmaya kararı vermiş yeni haberde Bir daha Ordu Belediyesi herhalde yeni bir başvuruda bulunacaktır çeldi için. Çünkü hiçbir etkili olmuyor bu hukuk mahkeme kararları anladığım kadarıyla bir süre sonra tekrar. Tabii tabii yani aslında normalde çevre etki değerlendirme dediğimiz şeyi açılımı bir projenin çevreye olan etkileri Hı. ama şimdi o öyle bir hayal almış ki çevre artık projeye uyduruluyor yani çevreye proje uydurulmuyor e, projeye çevre uyduruluyor ben şey gördüm mesela Akdeniz bölgesindeki bir çet raporunda Karadeniz bölgesindeki ağaçlar var çünkü <gülüyor> copy paste yapılmış. <gülüyor> Yani rapora göre bir çevre yaratmışlar orada aslında. Yüce, bu, ne... Buna da gülmeme bakma aslında. Ya da ne güzel işte çok geniş almışlar mevzuyu. <gülüyor> yani <gülüyor> dini dini <gülüyor> İnanama, i̇nanamazsınız. Yani normalde bilimsel olması gereken ve şey e, ciddi alınması gereken bin chat raporları işte bu düzeye artık e, HES'lerde inmişti. Madenlerde daha beter örnekler var zaten. Bey ile ili... yücel süreyi de bitirdik. Zaten evet. duymak istediğinden de emin değilim. <gülüyor> tamam peki. Yarın kalın görüşmek üzere. Görüşte kalın. Üzere.